Salat ve selamu ala nebiyyina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in cuma günü ezandan sonra alışveriş yapmanın hükmü allah Teala şöyle buyurmaktadır ya eyyuhallezine amenu iza nudiye lissalatimi yevmil cuma'a fes'av ila zikrillâh ve zarul bey'a Dâlikum hayrun kum, in kuntum ta'lemun. Ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığı, ezan okunduğu zaman yani hemen Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilmiş olsaydınız Elbette bu sizin için daha hayırlıdır. Bazı satıcılar Cuma günü ezandan sonra dükkanlarında veya cami önlerinde alışveriş yapmaya devam etmektedirler. Yani Cuma kılmaya.